Yeraltı Hafıza Noreptika Sanat Kolektif hazırlıyor ve sunuyor. Herkese iyi akşamlar Yeraltı Haftadan. Ben Janset Karavin. Ee, bu hafta konuğumuz Yedek Parçadan Hayri Tunç. Merhaba Hayri. Hoş Merhaba, geldin. Merhaba, hoş ee, Ben yalnız programa başlamadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, Isparta'da e, çıkartılan yeraltı, Yeraltından Notlar Fanzi'nin Nisan 2009'da başladığı yayın serüvenine 14. ve son sayısını çıkartarak son verdiğini açıkladı bu ay. Bir de e, Ağustos 2009 itibariyle evvel olarak değiştirmiş tadını sonrasızlık adıyla çıkan fanzin e, Zafer Yalçınpınar'ın çıkarttığı ve e, şu anda 8. yılını doldurmuş oldu böylelikle fanzin serüveninde Zafer Yalçınpınar evvel fanzinle. Ve biz yine 31 Mayıs'ta bir şey açıklamıştık. Yeraltı Hafıza Projesi arşivi Küçük karabalığın ilk elektronik arşivinde yer alan yüzün üzerinde PDF formatındaki fanzinin listesini açıklayacağımızı duyurmuştuk. Açıkladık internet üzerinden. Buna Facebook üzerindeki Yeraltı Hafıza topluluk sayfasından da ulaşabilir isteyenler. Elektronik arşivin yeraltıhafıza.com adresine koyulması ve oradan kullanıma açılabilmesi için... Bir hafta daha süremiz var. Bu süreyi de şunun için kullanıyoruz. Bu, i̇nsanların bazıları yani fanzin çıkartan insanların bazıları fanzinlerinin pdf formatına aktarılarak elektronik ortamda internet üzerinde paylaşılmasını istemeyebiliyorlar. Ki bize böyle bir iki geri dönüş oldu. Biz de listeden ayırdık bu arkadaşların çıkarttıkları fanzinleri. Eğer böyle bir durum söz konusuysa bize ulaşmak için küçükkarabalik.yeraltahafıza.com adresini kullanabilirsiniz. Tabi aynı zamanda Facebook üzerinden de yine bahsettiğim gibi Yeraltı Hafıza'nın topluluk sayfasından da yazarak bildirebilirsiniz böyle bir isteğiniz olduğunu. Hayri yeniden merhaba. Merhaba. <gülüyor> yedek parça nasıl başladı diye soracağım sana ilk önce. Valla yedek parçanın... İlk başlama serüveni 99'un, 99, 2009'un Nisan ayları falandı. İlk düşünme serüveni. Yani o zamanlar biz şeyi düşünüyorduk. Öykülerimizi büyük dergilere gönderiyorduk. Kabul etmiyorlardı. Ya da hı hı. Hamdi diye bir arkadaşımız var. O da çizimlerini götürüyordu. Kabul edilmiyordu doğal olarak. o. Kapak hep... çizimlerinizi hep aynı kişi yapıyor galiba değil Kapak, mi? Kapak, dizayn, grafik tasarım hepsini bir kişi yapıyor zaten. Hı hı. Onu yapan arkadaş da çizimlerin işte bu... Büyük dergilere ya da karikatü müziah tergilerine gönderdiğinde kabul edilmedi çoğu. Hı hı. Ya olmadı ya şey olmadı. Biz en son şey yapalım dedik ya bir fanzini çıkartalım. En azından elimizdeki ürünleri ya da toparladığımız ürünleri bir insanlara sunalım. Az hı. da olsa fark etmez. Bir insanların bir eleştirilerini bir geri dönsün bakalım nedir ne değildir bize nasıl görüyorlar. Ya da bizim yaptığımızı nasıl buluyorlar. Hı hı. İlk olarak öyle çıktı. Mayıs'a doğru. Nisan-Mayıs arası tam hatırlamıyorum. O ilk sayıyı çıkarttık biz zaten. Toparladık işte. Etrafa yaydık. Arkadaşlara, çevreye yaydık fanzin çıkartacağımızı. Biraz yazı toparladık ve ilk sayıyı çıkarttık. Öyle de başladı serüven. İlk sayıda herhangi bir tema yoktu ama bildiğim kadarıyla çünkü yedek parça tematik diyebileceğimiz bir e, fanzin kurgusuna sahip. Yani yayın kurgusuna sahip. İlk sayıda herhangi bir tema yoktu ama değil mi? Yani dağınık yazılar mı vardı konu Yok. bakımından? İlk sayıda yoktu çünkü şey vardı amatörlük vardı ya yani biz bir çıkartalım dedik. Bir, İlk bir de bir, bir başlayalım. başlayalım bakalım. Hı, bir bakalım ne çıkacak ne çıkmayacak. İlk sayı çıktı işte arkadaşlar yazılar vardır sağ olsunlar. Yazılır şiirdir öykülerdir ne varsa işte Hamdi'nin çizimleridir. İlk sayı öyle çıktı. Hı hı. İlk sayıyla ikinci sayıyla beraber hatırladığım Burak girdi aramıza zaten. Hı hı. Burak da bizim içimize katıldı. İlk sayıdan sonra eleştirileri aldık bir. Bir bakalım dedik ne oldu. Eleştirilerin çoğu da zaten şeydi bizi tanıyan arkadaşlardan geldi ve şeydi ya siz parça parça yapıyorsunuz da bir işe yaramıyor. Normal bir fanzinsiniz evet normal çıkanlardan bir farkınız yok doğrudur. E olsun dediler çünkü benim yazdıklarımı veya Hamdi'nin çizimlerini biliyorlardı ki bazen biz ile beraber öykü nasıl diyeyim, çizgi roman mantığına uygun şeyler de çıkartıyorduk ya da konuyu Hamdi buluyordu ben yazıyordum öyle şeyler de yaptığımız oldu. Öyle bir şey yapalım dedik. İkinci sayıyı da parça parça çıkarttık aslında. Çünkü hedefimiz şeydi. Aylık bir çıksın. Evet. ilk önce bir periyodu oturtmak Hı -hı. istediniz. İlk sayı çıktı. Bir, bir buçuk ay sonra falan ikinci sayı çıktı. Bir buçuk ayı tam bulmadı ama. ikinci sayı çıktı. Üçüncü sayıyla beraber şeyler başladı. Üçüncü sayının çalışması işte. Bize eleştiriler gelmeye başladı. Bu Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Nasıl bir fanzin çıkartıyorsunuz? Çünkü fanzincilerle bir ilişkimiz de yoktu açıkçası. o dönem. Yani Hı -hı. öyle bir fan fanzincilerle bir konuşmamız da yoktu. Kimse de bizi tanımıyordu. Kimseyle de bir ilişkimiz yoktu. Birebir ismimizi dahi bilmiyorlardı. Yedek parça çıkıyordu. Yedek Hı -hı. parçaya gidiyorlardı. İşte Facebook sayfasından görüyorlardı. Ya da Mepisto'da şurada burada buluyorlardı. Alıyorlardı ama... ...bunu kimler çıkartıyor, ne yapıyor, Kim ne ediyor? Kim bilmiyorlardı. Yani camiayla... E, ...bir, bir e, organik bağınız yok. Birebir bir tanışıklığınız yoktu. Şey soracağım... E, ...2009 yazından beri... ...çıkıyor böylelikle yedek parça. Hı -hı. Ve şimdi... Yedinci sayısı da çıktı. Sekizinci sayıyı hazırlanıyorsunuz değil mi? Sekiz. Peki üçüncü sayıdan itibaren zannediyorum bu bahsetmeye çalıştığım, tematik diye ifade ettiğim e, kurgu mantığını kullanmaya başladınız. Mesela neler yaptınız bu arada? vardı. Ben birkaç sayıyı özellikle okudum. E, i̇şte belli bir konu vardı. E, bir, bir karakter vardı ya da bir nesne vardı ve onun üzerinden devam eden farklı kurgular vardı öyküler içinde. ...farklı insanların yazdığı... ...neler yaptınız şimdiye kadar böyle? Şimdi yedek parça şey yaptı... ...üçüncü sayıyla bir açıklama getirdik zaten... ...niye çıktığımız, neden çıktığımız uzun bir yazıyla... ...hem yedek parça neden çıktı dedik... ...hem de bizim... ...yeraltıya ya da fanzine bakış açımız ortaya Hı -hı. çıkartalım dedik... ...çünkü çok soru geliyordu, çok eleştiri geliyordu... ...bazen eleştiriler... ...böyle saldırı niyetini de buluyordu... ...dedik bir biz şey yapalım... ...bir mantığımızı ortaya koyalım... ...biz buyuz arkadaş diyelim dedik... Üçüncü sayıyla beraber de şey yaptık işte sıralamayı tam hatırlamayacağım işte bir bir sayıda şey yaptık Haydarpaşa'yı anlattık. Hı -hı. Özellikle tren anlatmak istedi. Çünkü bizim de ben benim de Hamdi'nin de Burak'ın da karşı bir hayranlığı var oradaki atmosfere karşı. Gece yarısı saat bir Haydarpaşa tren istasyondasınız dedik. Şiddetli bir yağmur yağıyor ne yaparsınız. Bütün Hı -hı. yazarlara bunu verdik. Bir tanesinde işte içi para dolu bir çantadan bahsettik bir ...iş çıkışı vardiyadasınız... ...vardiyadan çıkmışsınız... ...bir yerde bir para buluyorsunuz... ...bir adam işte... ...hatta konunun girişini verdik komple Hı -hı. biz o zaman... ...biraz evet. zorlaştıralım dedik mantığı... ...işte iş çıkışısınız, Hı -hı. bir grup arkadaşınız... ...kaç tane yazar varsa o kadar sayı verdik ...işte 5 ya da 6 yazardı... ...ve 5-6 arkadaş demiştik bize özellikle... Hı -hı. ...şimdi herkes bir karakteri alsın... ...herkes bir karakter üzerinden o parayı anlatsın bize... ...bir sayıda... ...hatırlamıyorum ki şimdi... Ama yani bu bu, bu temalar böyle devam ediyor ve sekizinciye kadar ulaştınız değil mi? Yani, yani üçten itibaren böyle devam eden bir tema söz biz, konusu. Öyle öyle yani şey var biz tema özellikle bir bütünlük olsun diye verdik. Mesela bir sayıda sokağa aldık sadece hı hı. sadece sokak üzerine götürelim dedik. Yani bir sokaktasınız yazın sokağa yazın sokakta bir karakteri yazın ya da bir evi yazın bir şey yazın ama aynı sokakta olsun. Kısıtlama olduğu konusunda birçok tepki aldınız mı bundan sonra? Aldık yani. Şeyden sonra aldık biz mutluluk şeyinden projesinden sonra aldık biz bir sayıda özellikle çünkü fanzin yazarlarında ya da fanzine yazanlarda fanzinlere yazanlarda var onu karanlık kaos ortamını dışına çıkartalım dedik olayı bir mutluluk temasını işletelim dedik hı hı. e tabi doğal olarak zorlanıldı çünkü yazılan yazıların çoğu şey olunca işte karanlık ayrılık aşk acı muhabbetlerine götürünce işte mutluluk girince biraz zorlanıldı o zaman başladı işte siz bizi kısıtlıyorsunuz siz bizi ...işte belli kalıplar altına alıyorsunuz diye. Ya halbuki biz zaten ta... ...üçüncü sayıda söyledik. O zaman birebir... ...yazarlara da söyledik. Yedek parçanın mantığı şey... ...ya size bir şeyler öğretmek. Bildiklerimizi ya da bizim de... ...öğrendiklerimizi size öğretmek. Yani yazar... ...olacaksanız ya da şair olacaksınız ya da... ...yeraltı ile ilgilenecekseniz... ...edebiyatla. Birebir edebiyatla... ...ilgilenecekseniz. Size bir şeyler... ...bir girişini yapmak. Yoksa... ...yazabilirsiniz demiştik. Normalde yazabilirsiniz ama... Hı hı. ...ona bile kural getirdik. Yani normal bir yazıda yazın ama şey olmasın. Anlamsız kelimeler bütün yine karışmasın ortalık. Şimdi sistemde öyle bir eksiklik var. Mesela daha evvel e, Sel yayınların editörlerinden birisini Bilge Sancı'yı konuk etmiştim. Ona da sordum. E, normalde şu beklenen şu. E, i̇şte Edebiyat Dergilerinde yazılarının e, birkaç öyküsünün belki yayınlanmasını filan bekliyor insanlar ilk önce. Yani editörlerin beklentisi bu. Kendi önlerine bir Roman dosyası geldiğinde mesela kim olduğuna ilişkin bir geçmiş bilgisine baktıklarında en azından birkaç dergide bir şeylerin basılmış ve işte olumlu ya da olumsuz aldıkları eleştirileri bilmiş olmayı bekliyorlar. Fakat günümüzde maalesef böyle bir durum söz konusu değil. <gülüyor> Pardon bunun birkaç sebebi var belki de bir kere edebiyat dergilerinin sayısının oldukça az olması. Var olanların da zaten daha önce Altay Öktem'in belirttiği gibi belki de aynı... ...türe doğru, ortalama mantığa doğru sürüklenmesi, sürekli aynı şeyi tekrar eder olmaları... ...isimler değiştiği halde içeriklerin olduğu gibi neredeyse birbirisinin kopyası halinde devam ede gelmesi... ...ve tabii yeni isimlere çok az yer verilmesi bu dergilerin içinde. Yani belli bir belki de şöyle söyleyelim kişi tahkiminin kurulması, editörcülük oyunlarının oynanması... ...ve genç isimlere, yeni isimlere çok az yer verilmesi... Dolayısıyla da bu mantıkla birçok fanzin çıkıyor. Ee, i̇nsanlar yazdıkları şeyleri insanlara duyurmak, göstermek için bunu fotokopi yoluyla çoğaltmak e, gibi bir eylemde bulunuyorlar. Ama bu bir, bir yerden sonra artık takip edilemez hale geliyor. Mesela Bilge Hanım da şey demişti, biz fanzinleri takip etmiyoruz doğ doğal olarak ama hani Kitap evinde falan rastlıyorum ve alıyorum bakıyorum yani karıştırıyorum tabii ki neler yazılmış diye falan bakıyorum. Ama bu tabii özel merak olduğu için sonuçta bir editör kendisi. Ha, bunun dışında özellikle hiçbir yayın evi e, fanzin falan takip etmiyor. Yani sistem hala kendisini kapatmış ve aynı çark içinde dönmeye çalışıyor. Yedek parça buna rağmen bir araya gelip farklı bir şey yapmaya çalışan birkaç insandan oluşan bir fanzin değil mi? Oy. Temel olarak. Ve burada farklılık da aslında tematik oluşu yedek parçanın. Mesela benim de ilgimi çok çekmesinin sebebi dediğim gibi böyle doneler vererek yazarlara işte bir çanta var bu çantanın içinde para var ve şu saat şu ve sen şuradasın diyerek bunun üzerine bir öykü kurgulanmasının istenmesi ve çok enteresan bunun Belli bir süre boyunca sayılar boyunca sürdürülebilmesi bu sürdürülebilirlik de çok önemli. Çünkü ikinci sayıyı çıkartamayabilirdiniz mesela tematik olarak. Yani diğer fanzinlerden ayrıştığı nokta yedek parçanın bence bu temel olarak. Sen katılıyor musun buna ve bir de e, gördüğün fanzinler arasında incelediğim baktığın şimdi e, böyle kendilerine, kendilerine has nitelikleri olanlar var mı? yahutta hepsi birbirinin kopyası gibi yazdık olduğu işte bu da bir fanzini falan diyen insanlar mı bunlar? Şimdi şey var. Yani o yedek parçanın mantısın dediğin gibi tematik şey üzerine kurul. Konuları yani konsepti öyle götürüyorsun. Hı -hı. Ha 3. sayıdan sonra çıkartmama ihtimalimiz çok yüksek. Hatta zorlandık da çünkü Hı -hı. artık konular sertleşmeye başladı. İşte ilk başta mutluluk dedik, sokak dedik. Sonra işin ucuna sabit belli dönelleri Vermeye başladık. İşte Haydarpaşa'da veya sokakta olduğu gibi öykünün girişini direkt vermeye başlayınca doğal olarak bize yazan arkadaşlar da şey oldu. Yani bugüne kadar öykü yazmadıklarından ya da mantığı öykü üzerine kurmadıklarından dolayı bir kısıtlama kendi içlerinde oldu. Yani bizim yaptığımızdan çok kendi iç kısıtlamaları oldu. O Hı. zaman yazar sayımız birden azaldı. İşte sayıyı, mesela Paşa'yı çıkartmak bayağı bir zamanımızı aldı bizim. İşte arkadaş Hamdi şeyde askere gitmişti. Hem grafik Tasarımını yapacak arkadaş bulamamıştık. Hem de Haydar Paşa yazacak arkadaş bulamamıştık. Çünkü konu öyle bir şey ki basit gelebiliyor. İşte ilk söylediğin ha ne güzel işte her şeyi yazabilirim diyebiliyorsun. Ama işin içine girince karakterler, tahliller bilmem neler girince, tasvirler girince bozuluyor. Hı hı. Yedek parça o yüzden şeye kadar yedincisi yani uzun bir dönem çıkmadı. İşte en son çıktığı sayıya kadar yazar sıkıntısını bayağı bir yaşadı hala Hı. da yaşıyor mesela şu yeni çıkacak sayıda da yazar sıkıntısı yaşıyor, yazı sıkıntısı yaşıyor. Çünkü insanlara konuyu veriyorsun, verdiğin zaman da zorlanıyorlar doğal olarak. Esasında kendilerini geliştirmeleri için gençlerin çok iyi bir fırsat değil mi? İşte... Yani ben yazmak istiyorum diyen birisi için çok müthiş bir fırsat. Ama burada da şey çıkıyor ortaya. Burada da işte senin biraz net o sistem mantığı çıkıyor. Çünkü sistem bir sistem insanları ya yani da yeni çıkacak yazarları engelliyor iki Yeni çıkacak yazarlar da gençler de kendilerini geliyorlar. Çünkü öyle bir şey ki adamlara şey öğretilmiş hepsine. İşte nasıl diyeyim şizofren aşka mektup gibi anlamsız metinlerin düzgünlüğü öğretilmiş. Yani Hı -hı. bak böyle şeyler yazın diyor. Aşkı yazarken karanlık şeyler yazın. Ha işte bak bu güzeldir. Bu popülerdir. Ne bileyim insanlar bunu sever. Bakıyorsun etrafa bu tip yazar o kadar çok ki bu tip kitaplar o kadar Hı -hı. çok ki işte yeni çıkan kitaplardır, yeni çıkan yazarlardır ya da şair olduğunu söylenenler de o kadar çok fazla ki bu mantık üzerine götüren yani Doğal olarak gençler de bu mantık üzerine gidiyor. Evet sistem kapatıyor kendisini ve onları içeriye almak istemiyor ama onlar da kendilerini sisteme göre kapatıyorlar. Aslında çıkış yollarını kendileri kazabilirler. Evet. Mesela yedek parça böyle bir çıkış olabilir aslında. Yani bir köstebek deliği açabilir aslında edebiyat ortamında fakat katılımda bulunmakta güçlük çekiyorlar çünkü onlar da sistem tarafından emzirilerek bu hale getirilmişler zaten. Yani çaba sarf etmek acı çekmek güç geliyor belki de. Kolay olan var ortada yani bir kolay şey var. Yani Hı -hı. Sen yazarsın mantık kalıplar bellidir, her şey bellidir. Yazarsın verirsin yazıdır. Evet ve yani yani basılır her... ve çıkar ve biter yani. Budur yani ki herkes yazar, herkes kitap çıkartabilir. O konuda bir şey yok ama işin ucuna öykü ya da edebiyat girdiğin zaman biraz daha zorlanabiliyorsun. Çünkü edebiyatın kendi mantığı biraz zordur. Yani normal... Bir sanatsal kaygı söz konusu olduğu zaman Hı -hı. güçlük başlıyor zaten. Yoksa dediğin gibi parasını verip bastırabilirsin yani bir matbaadan işte bu, bu konuda da şeyler var işte burada da şey şeye geç bu fanzinlerin genel mantına etrafta okuduğumuzda birkaç fanzin var bir düşün karanın sayıları güzeldi okuduğumuz evet. şey, bir alternatifin sayıları güzeldi birkaç sayısı çok Hı -hı. hoştu onun dışında hatırlamıyorum çok ciddi bir şekilde öyle güzel bir fanzin olan ya da şey olan bir zifirin bir iki sayısı hoşuma evet, gelmiş yani işte zaten bunlar çok isimleri bilinen camiada tanınan fanzinler Bunun dışında da pek sayılabilecek yani bir parmaklarını geçmeyecek kadar fanzinden bahsedebiliyoruz değil mi? bu bu niteliklere haiz Yani onun dışında bak şey yok anlatacak bir şey derde olmayan insanlar var yani fotokopide çıkartıyorlar çıkartına çıkartmaları da şey değil. yani bir insanlara canım, bir şey o, diyemezsin serbest, ama şey sorunu var insanlar. Fotokopi bastı her şey fanzin mantığına göre götürüyor. yani Bu hmm. bir fanzindir diyorlar. Tamam biz bastık çıkarttık. İşte 4 sayfa 5 sayfa 10 sayfa fark etmiyor. Ki bazıları var birebir kopya olanlar var. Hmm. Şimdi biz birkaç sayı almıştık. Onları şu anda elimde yok. Olsaydı getirirdim. Şeyin Hilal diye bir karakteri vardı. Bahadır, Bahadır Boş mıydı o? Hmm. Hmm. Kiminde Hilal diye bir karakteri vardı. Hatırlamıyorum karikatürste. Onun birebir aynısını çizmiş adam. Çizmiş okay. ve hmm. fanzin diye basmış. Yani aldık. Bütün sayfalar 6-7 ve hepsi aynı. Hı. Öykü de aynı. Çizimi kendi yapmış sadece. Şimdi böyle şeyler çıkmaya başlıyor bir süre sonra. Hı hı. Bir süre sonra işte her basam ben Fanzin yazdım arkadaş demeye başlıyor. Ya biz bunların içinde dedik ya biz fanzini farklı gördük. Farklı bir mantık üzerine götürdük. Fanzini yazan insanlara ya da fanzinin bir derdi olması gerektiğini bahsettik. E doğal olarak buna ona göre çıkartmaya başladık sayıları. Hı hı. Onun dışında da dediğim gibi bir fanzin var mı etrafta? Yok yok. Yani o saydığım birkaç fanzın dışında bir şey yok. Evet, ortada. Zaten onlar da bilinenler dediğim gibi. Periyodik olarak çıkma konusunda bazı sorunlar hem yazılar yüzünden yani temalar yüzünden hem e, belki de kişisel işleriniz yüzünden hmm. hayat koşturmacası yüzünden bir yandan da dağıtımla ilgili problemler insanlara ulaşmakla ilgili problemlerden ötürü kaynaklandı mı? Valla var. Ulaşma problemlerimiz vardı. Oldu da. ilk sayılarda çok oldu. işte, o yüzden biz yani burada şey sorunu var yani fanzinlerin para sorunu yok. İşte fanzinler çıkar Hı -hı. parayı çıkartan arkadaş verir. Kim çıkartıyorsa yani para kazanmak gibi bir dertleri yoktur giderler dağıtırlar. Hı -hı. İşte orada İzmir'e gönderdiğimiz sayıda bir sorun yaşadık. Yani bayağı yüklü bir sayı gönderdik. İşte zaten fotokopi de olsa kim fotokopi direkt gidip bir fotokopi çıkartmamıştık sayı. İşte çizimler Hı -hı. güzel gözüksün diye bir dijital baskıcı da çıkartmıştık sayıyı. Hı -hı. İşte boyu da ama bir dergi boyuna getirtmiştik olayı. 50 tane falan götürmüştük orada bir sorun yaşadık. İlk, i̇lk birkaç sayıda bayağı bir sorun yaşadık dağıtımda. Sonradan şeye götürdük olayı işte bu devrimcilerin el, elden falan şeydi kendi yayınlarını dağıtma olayına götürdük. Elden dağıttık. Hiç şey yapmadık. Yani, İstanbul'da sadece Mepisto'ya verdik. Ankara'da İmge'ye verdik. Şimdi şöyle bir şey şehir dışından ulaşmak isteyenler size doğrudan da oraya yazarak... İşte bana fanzinden gönderin diyerek e, ulaştı diyelim ki siz onlara gönderdiniz herhalde bir tane. onlar kendileri kopyalayarak istedikleri kadar zaten. Yani ister kopyalasın ister yapmasın Böyle geri dönüşler oldu ama değil mi? Yani Hı -hı. dağıtım problemini çözmekte belki de nokta atışı yapmak geri dönenlere fanzin göndererek nokta atış yapmak en doğrusu. Ya biz hepsine zaten dedik biz fanzini gönderelim kargo ücretini siz ödeyin tamam Hı -hı. bize gerek yok. Aa çoğu arkadaşa da şey dedik çevrenizde varsa dağıtacağınız arkadaşlar. O kadar gönderelim istiyorsanız. Ha, biz basalım. Yani sizin biz paranız yoksa biz yapalım. Bizi gönderelim. Yani zaten yapmışız zaten. Çıkartmışız o kadar parayı. Onu hı hı. Birkaç tane daha çıkartalım. Öyle oldu. Bu yeni çıkartacağımız sayı için de işte biz çalışmaya başladığımızda hı hı. İstanbul dışında baya bir yerden talep geldi. İşte yeniden bize gönderin bize gönderin diye arkadaşlar vasıtasıyla sağ olsunlar göndereceğiz. Ona göre bir sayı çıkartacağız yine bir. Şimdi sekizinci sayı değil mi bu? Hı hı. Sekizinci sayının teması ne? Ya da ne yapıyorsunuz burada? Ya burada eskiden yani biz yedinci sayıdan sonra çıkartacağımız sayı vardı. Bu yazarların o kısıtlama olayından sonra biz çıkartmamıştık. Hı hı. O temanın aynısını yapacağız. Bir otobüs durağındasın yerde bir kağıt görüyorsun. Kağıtta şey yazıyor yardım etti yazıyor bir telefon numarası verdik. Son numarası yok sadece son rakam yok numarada. Hı hı. Yazarlara dedik ki son bir rakam ekleyin ve arayın. Siz çıkartın bir ya artık şu saat. Sonra. Yani ne, ne çıkardın nasıl, nasıl bir şey çıkar bilmiyoruz. Yazarlar da gönderdi. numarasını yani kafanızdan mı uydurdunuz? Uydurduk diyelim. Bu, bu telefon, <gülüyor> telefon numarasının sonuna son rakamı ekleyip aramaya başlarsak... Kendi olarak... numaramı verdim, son numarasını <gülüyor> sildim. Sana mı ulaşacaklar yani? Yok bana ulaşmış. Çözüm, çözümü sen mi sunacaksın? Allah kopyacılık yapıp beni ararlarsa kötü olur. <gülüyor> Onun dışında bir şey yani yok. Hakikaten filen aramaya başlayanlar olabilir mi diye düşünüyorum. Yok yok Dolayısıyla... yazarlara birebir söyledik biz yani yapmayın dedik ama... <gülüyor> Panzini alıp arayan olur mu bilmiyorum. Biz son numara vermedik çünkü. Son i̇şte bir rakam vermedik. Olabilir yani sana yüzlerce insan ulaşırsa çok tuhaf bir durum söz konusu olabilir burada. Numarayı değiştirmiyorsun. <gülüyor> Daha basmadım ben. Peki nasıl e, ulaşa, ulaştırabilirler yazdıklarını bu, bu temada ya da bu çerçeve içinde size? Ya yani şu an için sadece şey var. Facebook'ta Yedek Parça Panzini ismiyle bir grup var. Hı hı. Oradan bize direkt yazarlar. Duvara yazarlarsa zaten biz direkt mesaj atarız arkadaşlar. Oradan döneriz. Facebook'tan yedek Hı -hı. parçaya bakmaları yeterli. Ha, oradan <gülüyor> duvar atına çıkar, herkes açık. Duvara ben yazı vermek istiyorum ya da ben iletişime geçmek istiyorum dedikleri zaman biz iletişime geç. Duyuru de sadece Facebook'u mu kullanıyorsunuz? Şu an için öyle. Yani bir, yani bir, bir ben... blog yahut da bir internet sitesi falan falan yok internet sitesi yok. Blog vardı o da biz şeyden sonra kadar. kapattık. Hı -hı. Yani çok fazla tutmadık elimizde. Çünkü ...o son sayıyla bayağı bir boğulmuştuk. Yani son sayıda... ...üç dört arkadaş birden... biz kısıtlıyorsunuz, biz yazamıyoruz... ...bizi özgür bırakın demeye hı hı. başlayınca artık biz de... ...biz falan bırakalım dedik. Herkes kendi yoluna gitsin, bakalım ne olacaksa. Bu yeni sayıda zaten Burak'ın biraz zorlaması oldu. Hı hı. Yani benle Hamdi... ...kendi işlerimize dönmeye başladığımızda... ...Burak da çalışıyordu. O Hamdi'ye de... ...bana da bayağı bir dayattı. En son kabul ettik işte, en sonunda çıkartalım. Bütün bunları soruyorum hani... Çünkü şey şöyle bir durum söz konusu mesela bizde de yeraltı hafızada e, fiziksel olarak bu fanzinlerin fotokopi hallerini elimizde bulundurmakla beraber e, bunları arşivlemekle beraber bir yandan da pdf formatını aktarıyoruz ki işte 31 Mayıs'ta açıkladığımız şeyde oydu yüzün üstünde fanzini biz kendimiz sarıyarak oluşturduk. Bir de tabii internet ortamında zaten hali hazırda bulunanlar vardı onlardan alarak e, e, korumak için. Yine kendi arşivimizde bulunsun diye böyle bir şey oluşturduk elektronik arşiv oluşturmaya başladık. Ha, bunun yanı sıra mikrofilmleri aktarmak gibi bir niyetimiz de var en son aşamada artık bunları. Fakat bir taraftan da fiziksel arşivin her zaman daha değerli olduğuna ilişkin bir kanaatim var benim şahsen. Bilmiyorum katılır mısın ama onun için de özellikle soruyorum yani elektronik ortamda ne kadar bulundu gerek parça. Mesela bir blok sitesi var idi. Ondan zaten vazgeçmişsiniz. Sadece Facebook üstünden duyuruları yapmak için kullanıyorsunuz Facebook'u. Ee, yani sen ne düşünüyorsun bu konuda? Tabi bir de bir taraftan şey de var. Fanzinlerde şimdi sadece bloglarda devam eden fanzinler var. Ee, sadece PDF formatıyla çıkan fanzinler var. Bir de sadece basılı olarak bulunanlar var ki mesela bazı arkadaşlar geri döndüler bu elektronik arşiv konusunda bize. İstemediler PDF olarak bulunmasını internet ortamında basılı olarak kalsın dediler. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya yedek parçanın yani sizin çalışmanız dışında PDF olarak bulunmasını biz de hiç istemedik. Hı hı. Yani internet ortamında bütün yazıların olmasını da istemedik. Çünkü eğer okumak isteyen varsa kitsini alsın ya da bize ulaştın biz gönderelim dedik. Elimizde bir materyal olsun ya da Bizim önem verdiğimiz şey o basılı olan bir şeydir. Nedir o, üründür? Onun dışındaki hiçbir şeyi pdf olarak bütün yedek parçayı orada bulundurmayı biz şahsen istemedik. Hı hı. Yani ilk başta elimizde bütün pdf'ler vardı. O zaman tartıştık da kendi içimizde dedik. Yani yapalım mı yapmayalım mı? Bas geçtik çünkü şey yapalım dedik. Mesela blog oluştururken bile ilk sayılardan bir iki yazı koyduk sadece. Yani sadece bir veya iki yazı yani, koyduk. Yoktu. Hiçbir şekilde bütününü koymadık. Koyarken zaten yazarlara haber verip koyduk bak bu yazıyı koyuyoruz diye. Onun dışında çok isterlerse dedik bize ulaşırlar biz göndeririz. Elimizdeki yedek parça sayılarından fotokopi çekip göndeririz dedik. Yani eski sayı isteyen olursa ondan fotokopi çeker göndeririz ama öyle göndeririz. Direkt şahsen bizim orada olmasını istediğimiz şey sizin çalışmanızda. Sizin çalışmanız olunca dedik şey yapalım. Bütün bir şeyi verelim. Elimizdekilerini verelim. Onlar da olsun. Yani Biraz çaba gösterilmesi gerekiyor değil mi? Yani bir şeye erişmek için. Biraz da yani tamam birçok avantaj sağlıyor internet ortamı. Ee, senin hiç Hiçbir zaman belki de ulaşamayacağını düşüneceğin insanlara ulaşmanı da sağlıyor olabilir. Fakat çok küçük bir çaba göstererek belki de ulaşmasını sağlıyor. Senin yaptığın, ortaya çıkartmak için emek harcadığın fanzine. Doğrudan doğruya ekranına düşüveriyor ve orada onu okuyor mu okumuyor mu? Çünkü çok az bir çaba sarf ettiği çaba. Belki de biraz daha fazla emek harcaması lazım okuyanın da tıpkı bir araya getirip yazan insanlar gibi. Şey olayı geliyor ama. Şimdi pdf ya da internet ortamına düşünce okuyup okumama dedin ya. Adam internetine indirdiği andan itibaren tamam ben bunu okudum arkadaş deyip bırakabiliyor. Çoğu evet. da oluyor bunu ya da sadece orada kalabiliyor olaylar. Yani blog yazarı oluyor ya da bloktan bir fanzin çıkartıyor. E tamam ve bütün gününü orada geçiriyor. Gerçek bir materyal elinde kalmıyor. Gerçek bir hiçbir şekil veya altında bir ürün elinde kalmıyor. Hı hı. E doğal olarak bütün her şeyi sanal ortama aktarırsan bütün her şeyi sanaldan yaparsan gerçekle bir bağlantın kalmıyor bir yerden sonra tamam sanal ortamı kullanman gerekiyor ama bu her şeyini oraya götüreceğin anlamına geliyor mu yok bize göre değil biz Hı -hı. De tam o yüzden yapmadık mesela şeyde blokta da eski grupta da bir ara biz grubu silmiştik çünkü bu 7. sayıda kapattığımızda Hı -hı. falan bitirdiğimizde o grupta da yeni açtığımız grupta da hamdinin hiçbir çalışması yok özellikle koymayacağız da. bütün çizimlerini kendi şey vardı Devin artmaydı. Tamam, hatırlamıyorum onu. Oradaki kendi üyeliğinden veriyor. Onun Hı -hı. dışında hiçbir şekilde biz... Fanzine, şey, ...fanzin dışında biz koymuyoruz sana doğru tamam. Kendisi bir, istemedi, biz de istemedik. Bir, biraz da şey yapıyor değil mi? Yani bu insani ilişkinin bozulmasına sebep oluyor aslında. Fanzin öyle bir mantıkta... Ya ...şeye bir getiriyor sana doğru. Elden ulaştırılması gibi bir durum söz konusu. Yani devrimci mantıkta doğa var ya... ...bir eylem aslında. Zaten... E, Elbette hani bir suç unsuru olarak bahsetmek saçma olur belki ama en azından yasa dışı olduğunu söylemek mümkün olabilir bu edebi yazıların. Bir de elden ulaştırılması durumu bir insani ilişki gerektiriyor aynı zamanda. Yani ben gelip sana ya fanzinden var mı bana da bir tane versene kopyalayalım ya da işte gidip hemen şuradan filan dediğim zaman bir insani ilişki oluşturmuş oluyoruz aslında karşılıklı olarak bir iletişim kuruyoruz ya da seni arayıp sorabiliyorum nerede nereden bulurum filan diye fakat e, pdf ortamı pdf olduğu zaman ve internet ortamında olduğunda artık bu insan ilişki tamamen ortadan kalkmış oluyor ve fanzin mantığının dışında bir şey gelişmeye başlıyor gibime geliyor benim ya fanzinin ya da bizim anladığımız fanzinin biraz mantığı öyle yani biz Yedek parçayı çıkartırken de yedek parçanın mantığını oluştururken de şeyden oluştururken yani fanzin yasal olmayan bir şeydir yayın organdır fotokopiyle çoğaltılır elden dağıtılır dedik ki bize bakarsan ya da bize sorarsan fanzinin mantığı şeydir devrimcilere dayanır devrimci gelene geleneğe dayanır hı hı. işte Nazi, Nazi Polonyası ya da Nazi Almanyası'nda partizanların yaptığı ya da Sovyetler'de partisanların yaptığı evet. Rusya Çarlık Rusya'sında partizanların yaptığı bu bildiri ya da elden dağıtma dayanır ya da Yeni dönem Mısır söylemişti. Mısır olayında Mısır'da olduğu gibi. Mısır'da benzeri oldu. Evet. Yani o fanzin mantığı budur. Anlatmak istediğin bir şey vardır. Bir derdin vardır. Onu yasal olmamak zorundadır zaten. Yasal olduğu sürece sen bir şey neyi anlatabilirsin ki? Yasal çerçevenin dışına çıktığın zaman zaten fanzin oluşturursun. Yasal çerçevenin içinde kaldığın süreç içerisinde bir fanzin oluşmaz orada. Bir dergi çıkar ortaya zaten sonuç itibariyle. <gülüyor> o, ya o da olabilir yani. O da dergi çıkartmak Hı -hı. isteyenler dergi çıkartır. Yani. Ha burada şey de söyleyeyim yani fanzinciler derki çıkartabilir, fanzinciler yazı her yere evet, her tabii. şekilde yazı yazabilir ya da her ürünü yapabilir ama onun dışında hiçbir şey fanzin çıkartacaksa yasal olmaması gerekir biraz. Peki yedek parçayı PDF formatında biz arşivimizi alıp açıklayabilir miyiz yani tabii. insanların kullanıma açabilir miyiz? Ee, Hayır çok teşekkür ederiz teşekkür sana ee, katıldığın için programa ayrıca bir miktar elindeki kişisel arşivinden bazı fanzinler de getirmiş Hayri bizim için. Onlar için de özellikle teşekkür ederim. Önemli değil. Yedek parçanın 8. sayısında da iyi şanslar dilerim. Size umarım çok güzel yazılar gelir Olur. insanlardan duyurmaya çalıştık bizden. Yani yazıların ama... çoğu geldi zaten. Bakalım artık işte insanlar beğenirse. Bu, bu belki de son fırsatları göndermek için size bu. <gülüyor> yeniden ya bu, yazı göndermesin. Bize ulaşsınlar belki bu sayı olmaz. Bu sayı bir sayı olmaz. Başka sayı Aha. için. Bu sayı için anlaşarsak bu sayı için yazı alır sorun değil. Çok teşekkürler. Ben sağ teşekkür ol. ederim. Herkese iyi akşamlar. Yeraltı Hafıza. Noreptika Sanat Kolektif hazırlıyor ve sunuyor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için